Ee, Ahmet Atıl Aşıcı'yla doçent doktor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konuşmaya devam ediyoruz. Ee, yeşil ekonomi konusunda bir program yapmıştık kendisiyle. Ee, bugün birazcık daha proje kapsamında konuşacağız. Ee, yeşil iklim, yeşil ekonomi e, projesini yürütüyoruz beraber ve e, Ahmet bu projede çıkacak olan politika raporunun raportörü. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ee, öncelikle projeyi tekrardan bir dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Ahmet Aslında iklim değişikliğiyle mücadele eden ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik yeşil ekonomi politikaları geliştireceğimiz bir proje yapıyoruz. Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında. 15 aylık bir proje ve projenin artık sonuna geldik. Politika raporu neredeyse oluştu. Belki de şu anda canlı yayın olmadığı için belki de siz bunları dinlerken politika raporumuz basılmış bile olabilir. Ama biz biraz bu raporun içeriğinden bahsetmek istiyoruz üç ana başlıkta yapıyoruz değerlendiriyoruz aslında yeşil ekonomi politikalarını enerji, kent ve toprak kullanımı o yüzden biraz sana söz vermek istiyorum Ahmet bu başlıklarda neyi araştırdık bir de nasıl bir amaçla yola çıkmıştık kısaca anlatabilirsen bizlere ee, tabii iklim değişikliği hayatımızın birçok alanına etki ediyor turizmden sağlığa Ee, ekonomiye ee, fakat ortaya hani e, başı sonu belli bir şeyler koyabilmek için sınırlandırmak da gerekiyor bizde hani Türkiye şartlarına e, baktığımızda iklim değişikliğinin e, tehdit ettiği e, üç temel sistem olarak senin de bahsettiğin gibi enerji e, kentleşme ve toprak kullanımını e, gördük Ve raporumuzda bunları işledik. Dünyada uygulanan politikaları Avrupa Birliği'nde uygulanan politikaları inceledik. Bunlara ne ölçüde Türkiye'ye uyarlayabiliriz diye baktık ve bir takım politik önerileri geliştirdik. Tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan her politikayı işte Türkiye'ye uyarlayamıyoruz çünkü kurumsal açıdan. Farklılıklar var, bir takım engeller var. Bu engelleri nasıl aşabiliriz tarzında bizim adına politika inovasyonu dediğimiz bir çerçeve içerisinde bu önerilerimizi oluşturmaya çalıştık. Evet, bu aslında projenin pek çok etabı oldu. Sadece kendi kendimize yapmamak için biraz da insanlardan fikir alabilmek için. Pek çok çalıştay ve yerel ziyaret de düzenledik. Ee, öncelikle bu her konu başlığı için bir çalıştay yaptık. Farklı zamanlarda İstanbul'da ve e, yurt dışından e, ortaklarımızdan katılımcıların da konuşmacı olarak gelip e, fikir beyan edebildiği. Sonrasında yerel ziyaretlerde de bu bulunduk. E, kent konusunda Çanakkale'ye katıldık. E, Enerji konusunda İzmir'e ve de e, toprak kullanımı konusunda Bursa'ya ziyaretlerde bulunduk. Bir de tabii en önemlisi e, ortağımız e, Green European Foundation Yeşil Harpova Vakfı'nı ziyaret ettik Brüksel'de. Ve onlarla birlikte Brüksel'deki iyi uygulamaları gözlemledik. Genelde e, konular aslında enerji konusunda yenilenebilir enerji. E, toprak kullanımı konusunda gıda toplulukları e, ve organik üretim. Ee, şehirler konusunda da e, pasif enerji, pasif binalar üzerine yoğunlaştı. Evet. Peki e, bu raporda şu anda senin kısaca özet geçebilirsek öncelikle istiyorsan enerji başlığından başlayalım. Hani e, iyi örnekler, ne tehditler gördük ve ne fırsatlar gördük? Şimdi var olan enerji sistemimizin temel bir takım sorunları var. Bunlardan bir tanesi en başta geleni tabii ki fosil yakıt temelli olması. İkincisi çok büyük ölçekli yatırımların oluyor olması. Dolayısıyla Biz bu e, raporda enerji sistemimizi nasıl reform ederiz e, ve böylelikle de iklim değişikliğiyle nasıl daha iyi mücadele ve ona nasıl daha iyi uyum sağlarız e, konusunu düşündüğümüzde geldiğimiz nokta yenilenebilir enerji kaynaklarından e, üretilen küçük ölçekli ve e, daha demokratik e, bir üretim modeli. Ve burada da karşımıza... E, Yurttaşın enerji santrali diye bir kavram çıktı. Nedir yurttaşın enerji santrali? Ee, bir bölgede oturan yurttaşların bir araya gelip e, ortalığa çok cüzi miktarda para koyup kendi enerjilerini kendileri üretmesi. Bu aslında hani yeni bir şey değil. Ee, i̇lk olarak e, 1929'da Büyük Buhran'dan sonra Amerika'da e, ortaya çıkan bir şey. İnsanlar özellikle e, kırsalda yaşayan çiftçiler... Onlara elektrik getirmeyen büyük enerji firmalarına tepki olarak bir araya gelip kooperatifler kurmaya başlamışlar. Ve bu şu anda dünyada hızla yayılan bir uygulama. Bu ne gibi yararları var? Ee, i̇htiyaç duyduğunuz enerjiyi kendiniz üretiyorsunuz. Şebekeye bağlı değilseniz çok daha ucuza ee, ve hani bunu yenilenebilir kaynaklardan yaptığınız için de e, hem ekolojiye hem de ekonomiye oldukça katkısı olan bir ...yöntemle bunu yapmış oluyorsunuz. Türkiye'de de biz bunu öneriyoruz. Yani insanların... ...bu rüzgar santrali de olabilir... ...güneş santrali de olabilir... ...çatılarına koyacakları panellerle de olabilir... ...ya da bir bölgeyi kiralayıp... işte ...az sayıda güneş enerjisi paneliyle... kendileri ihtiyaçlarına yetecek enerji üretebilmeleri... ...ve mümkünse de satabilmeleri... Evet, e, Türkiye'de sanırım şu anda önümüzdeki en büyük engellerden, bürokratik engellerden bir tanesi bu e, satmanın e, çok mümkün olmaması. E, özellikle bürokratik olarak e, ciddi e, sıkıntılar var. Mesela bu yerel çalıştayda da en çok gözümüze çarpan ve en çok e, insanların... E, Şikayet ettiği konu çatılar için bir çatı binanın uygunluğuna dair Statini, bir statin rapor isteniyor. isteniyor. Ki bu rapor şu anda su ısıtma sistemleri için örneğin istenmediği halde güneş enerjisi üretmek için, güneşten elektrik enerjisi üretmek için isteniyor. Ayrıca başka sıkıntılardan bir tanesi de trafo merkezleriyle ve de E, dağıtım şirketleriyle e, üretim şirketlerinin özel olması ve de e, aynı firmalar olması da engellerden birkaç tanesiydi. Evet burada hani bir çıkar çatışması oldu e, ortada e, enerji fosil yakıtlardan üreten enerji şirketleri bunun dağıtımını da üstlendiklerinde e, yenilenebilir enerjiye alan açmak istemiyorlar çünkü bu demek pazar paylarını kaybetmeleri demek. E, Dolayısıyla bu bir anlamda e, piyasaya erişim hatta hani bir demokrasi sorunu olarak da adlandırılabilir, görülebilir. E, trafo merkezlerinin kapasitelerini bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de e, yatırım yapmaya hazır olduğu halde e, yatırım yapmaktan çekinen insanlar e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani bu bilgilerin daha şeffaf paylaşılması, e, piyasaya erişimin daha... Adil ve e, demokratik bir şekilde e, sağlanması gerekiyor ki yenilenebilir enerji e, Türkiye'deki potansiyelini yakalayabilsin. Evet e, öz, bu, m, özellikle bir fırsat olarak da şundan bahsettik. E, Keban ve Atatürk barajlarının Türkiye'de olmasının e, büyük bir fırsat olduğunu söyledik. Çünkü enerjinin yüzde yirmisini sağlıyor ve de... E, Özellikle yenilenebilir enerjiye geçmek istiyorsak tamamen yenilenebilir enerjiye geçmek istiyorsak bu tarz e, sürekli enerji veren barajların olması e, ülkelerin enerji politikalarında yenilenebilir enerjiye geçişlerinde oldukça büyük bir fırsat olarak görülüyor. E, diğer bir konuya geçersek bu kısaca politika raporunda herhalde engeller fırsatlar kısmını aşağı yukarı anlatmış olduk. Büyük bir rapordan bahsediyoruz bu yüzden hepsini burada anlatmamız Mümkün değil ama en göze çarpanlardan bahsetmeye çalışalım. Ee, kent kısmında e, bizim en çok ilgimizi e, bu Brüksel'deki pasif binalar çekmişti. Özellikle orada e, pasif binalara Yeşiller e, Çevre Bakanlığı'na geldikten sonra Brüksel bölgesinde, bölge hükümetinde pasif binalara bir teşvik verilmeye başlanıyor ve muazzam bir teşvikten bahsediyoruz. Bu teşviyi verebilmelerinin nedeni de tabii kendi gelir kaynaklarının e, olması. Yanlış hatırlamıyorsam elektrik ve gaz e, gelirini dükser. E, gürüksel... Daha altımdan sağladıkları geliri e, belediye yakalıyor ve bu fondarı e, bu tarz yenilikçi projelerde kullanabiliyorlar. Evet ve Pasif binalarda kullanıyorlar ve e, bu 10 senelik bir çalışma süresi içerisinde e, hem ekonomik olarak ki e, işsizliğin revaçta olduğu bir dönemde e, iş sağlama, yeşil işler sağlanmış e, hem de e, enerji olarak da e, oldukça faydasını görmüşler. Öyle ki e, artık iki, 2009'da tüm yeni hükümet binaları 2015'ten itibaren de tüm yeni binalar Brüksel bölgesine inşa edilecek olan tüm yeni binalar pasif bina olması gerekiyor. Buna politika raporumuzda nasıl değindik Türkiye özelinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Brüksel ziyareti evet oldukça e, zihin açıcıydı. E, bu Bunların hiçbirinin hayal olmadığını e, çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dediğim gibi Yeşiller 2004 yılında Brüksel'de e, iktidara geliyorlar ve 2004 yılı gerçekten bir kırılma oluyor Brüksel'de. Nüfus artarken, gelir artarken... Ee, uygulanan bu projelerle beraber sera gaz emisyonları düşmeye başlıyor, istihdam artmaya başlıyor ve enerji kullanımı düşmeye başlıyor. Bu arkasında hani nasıl olabiliyor bu? Hem Brüksel'in nüfusu artarken, hem insanların geliri artarken, bu e, negatif dışsalıklar dediğimiz konular nasıl düşmeye başlıyor? İşte uygulanan bu tür projelerle e, düşmeye başlıyor. Pasif binalar, e, öncelikle pasif binayı açıklarsak. Pasif binalar enerjiyi oldukça etkin kullanan binalar ısıtma ve soğutma amaçlı konutlardaki enerji tüketiminin büyük bölümü ısıtma ve soğutma amaçlı oluyor. Pasif binalar bu enerji ihtiyacını neredeyse %90 oranında azaltıyor. Kurulacak olan sistemlerle hani bu da çok büyük maliyetler getirmiyor. Geleneksel bir bina yapmakla pasif bina yapmak arasındaki maliyet farkı Sadece %10-15 civarında. %15 daha pahalı. Fakat %90 daha az enerji kullandığınız için bu 3-4 senede, 5-6 senede diyelim kendini amorti ediyor. Hele Türkiye gibi enerji fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bir ülkede bu sürenin daha da kısalacağını bekleyebiliriz. Şimdi bunun ne gibi faydaları var? Bir kere enerji faturanız düşüyor, ödediğiniz elektrik faturası düşüyor. Ee, atmosfere saldığınız sere gazları inanılmaz oranda düşüyor bunun neticesinde daha kaliteli e, hava kalitesinin daha iyi olduğu bir evde yaşıyorsunuz e, daha az fatura ödüyorsunuz ve sokağa çıktığınızda daha e, solunabilir bir hava var dolayısıyla e, şeyi ne diyelim olumlu etkilerinin oldukça yüksek olduğu bir e, fikir olarak görüyoruz Yani Brüksel'de 2015'ten itibaren yeni binaların pasif olma zorunluluğu getirildi. Avrupa Birliği ülkelerinde de yanılmıyorsam 2019 itibariyle bütün yapılacak binalar e, pasif olmak zorunda. Türkiye gibi kentsel dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir ülkede bu çok önemli bir fırsat olarak düşünüyorum. Ben bunu e, es geçmemeliyiz. Bu fırsatı... E, Bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Pasif binalar Türkiye'nin Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke için bence çok ciddi olarak düşünülmesi gereken bir örnek. Kaldı ki Türkiye aslında çok uzak değil yani yine yaptığımız çalıştaylarda bunu öğrenmiştik. Türkiye'de zaten hani. Eski mimarilere baktığımız zaman Mardin'deki evler yanlış hatırlamıyorsam pasif bina örneklerini yani pasif mimari örneklerini görmemiz mümkün. Mürüksel'de gördüğümüz binalarda da bu pasif binalar aslında şehrin yapısını bozmayacak şekilde çok uzay istasyonu gibi çok ileri teknoloji gibi tasarımlar değil. Uygun tasarımlarla şehrin mimarisine uygun tasarımlarla yapılıyordu kaldı ki Türkiye'de zaten örnekleri olan çalışmalar. Ancak yine engellerden bir tanesi ise şu anda Türkiye'deki verilen iklim sertifikasının bölgelere göre değişmemesiydi. Diyarbakır'daki iklim şartlarının Ankara'da da ya da İstanbul'da da aynı olduğunu varsayarak binalarının enerji verimliliği ve yalıtım kapasitesi buna göre değerlendiriyor ki bunda aslında yapılacak çok basit bir değişiklikle pek çok ...yeni fırsatlar elde edilebilir... ...yeşil politik olarak. Evet, konumuza geçersek ki... ...bu Çanakkale'de... ...ziyaretinde bunu görmüştük. Çanakkale Belediyesi'nin aslında... ...bir belediye binası... ...yeşil bina olarak yapıyorlar. Ama Türkiye'de... ...yine bu yeşil bina... ...sertifikalı bina, pasif bina konularında... ...bir kavram karmaşası olduğunu... ...ben şahsen düşünüyorum. En azından dışarıdan baktığım zaman... Yani ve insanlarda bazen e, doğru uygulanamaması ve takip edilememesi nedeniyle bu ne kadar yeşil e, bina diye soru işaretleri de oluşturuyor. Yani sadece e, zaman ayarlı ampuller kullanmak ya da e, iklimlendirme sistemini yine zamana ayarlamak mı yeşil bina yoksa hiçbir iklim, iklimlendirme sisteminin olmadığı binalar mı ki zaten biz pasif bina ile aslında bunu kastediyoruz ısıtma ve soğutmanın olmadığı Asıtma ve soğutma e, diyelim ihtiyacının en aza indirildiği e, binalar. E, bu gerçekten çok ilginç bir örnek değil. Yine Brüksel'de Çevre Bakanlığı'nın binası e, pasif binaydı. E, ve orada bizi ziyaret e, orayı gezdiğimiz zaman binadaki sorumlu kişiler Brüksel'de yaşadıkları büyük bir sıcak hava dalgasında çalışanlarına evden çalışma izni verdiklerini ama... O binanın hiçbir klima olmamasına rağmen o kadar serin olduğunu ki insanların bu izni kullanmayıp gelip binada çalışmayı tercih ettiklerini söylemişlerdi. Ki 600 kişinin çalıştığı bir binadan bahsediyoruz oldukça büyük bir bina. Bu da kendileri bunu yaparak da aslında politikanın uygulanabilir olduğunu da göstermiş oldu. Çevre Bakanlığı'nın bunu yapması muazzam bir adım. Evet yani bu aslında unuttuğumuz bildiğimiz tekniklerin... Tekrar hayata geçirilmesinden farklı bir şey değil. Pasif bina hani öyle çok büyük bir teknolojik altyapı olmasına gerek yok. Sadece toprakla toprağın üstündeki ısı farklılığından yararlanarak ısı ne diyelim kışın toprak daha sıcak ısı. Topraktaki ısıyı yukarıya aldığınızda ısınma amaçlı kullanabiliyorsunuz. Yazın ise toprak daha e, serin. Dolayısıyla o serinliği içeriği serinletmek için kullanıyorsunuz. Burada yapacağınız işte bir takım mekanik pompalama, hava pompalama sistemiyle e, bunlar yapılabiliyor. Dediğim gibi Mardin evleri bunu 400 seneden beri bu sistemlerle e, o bölgenin iklimine e, uygun bir şekilde tasarlanmış binalar olarak karşımızda. Yani unuttuğumuzu aslında tekrar hatırlasak çok büyük faydalar elde etmek mümkün. Evet unuttuğumuzu tekrar hatırlasak kısmında da artık gıda daha doğrusu toprak kullanımına bağlayabiliriz çünkü orada gördüğümüz Türkiye'deki iyi örneklerden bir tanesi yine unuttuğumuzu tekrar hatırlamak bildiğimiz eski usul meracılık ve bu şekilde onarıcı tarımdı konulardan bir tanesi. Ee, Yeşil Düşünce Derneği'nde de e, gönüllü olarak da çalışmalar yapan e, ve orman evinde e, ve Anadolu meralarında çalışan Durkan Dudu çalıştaya gelmişti ve onların ilgili e, takip ettikleri bir şey aslında onarıcı darım. E, eski usul meracılıkla e, toprağın e, karbon tutma kapasitesini arttırarak iklim değişikliğini azaltmak için e, bir yöntem olarak sunuyorlar bunu ki Alan Savrin'in işte Savrin Enstitüsü'nün dünyada pek çok e, örneği olan e, bir uygulaması. Türkiye'de yani e, çok az yerde yanlış bilmiyorsam uygulanıyor ama e, bir şekilde yaymaya da çalışıyorlar bunu. Hı -hı. O da çok çarpıcı örneklerden bir tanesiydi. Yani e, çok iyi bir fikri nereden anlarsınız? İyi bir fikir e, çok farklı boyutlarda katkı sağlayan bir fikirdir. Onarıcı tarım da çok iyi bir fikir aynı pasif binalar olduğu gibi ee, yani hem toprağın kalitesini e, arttıran toprağı sömürmeyip daha doğrusu toprağa katkı yapan bu anlamda toprağın karbon tutma kapasitesini arttıran aynı zamanda o toprağın üzerinde otlattığınız hayvanların e, yetiştirdiğiniz e, hayvanların e, çok daha sağlıklı e, bir şekilde üretilmesine imkan veren bir fikir bu. Şimdi Türkiye'de konvansiyonel hayvancılık nasıl yapılıyor İşte 400-500 tane ineği bir daracık bir alana koyuyorsunuz önüne fabrikalarda üretilmiş ithal edilmiş suni yemleri koyup oradaki telef olan hayvan sayısı inanılmaz boyutlarda maliyetler inanılmaz boyutlarda onarıcı tarım ne diyor onarıcı tarım işte bu çiftlikleri kapatın. Hayvanları olması gerektiği yere meralara götürün. Ee, hayvanlar oralarda otlarken e, toprağa katkı yapacaklar. Toprağın bitki örtüsünü yeşertecekler. Bu bitki örtüsüyle beraber toprak zenginleşecek ve e, atmosferden e, fotosentez yoluyla ve başka yollarla e, karbondioksit e, t, toprağa e, çekecekler. Bu sayede yediğiniz etlerin kalitesi de artmış olacak tabii ki. Doğal yollardan beslenen hayvanların etinin suni yemlerle beslenen hayvanların etlerine göre daha lezzetli olacağı ortada. Maliyetlerin de çok düşeceği ortada. Çünkü Durukan'ın orada verdiği bir örnek vardı. Suni yem hayvancılıktaki en temel daha doğrusu en yüksek girdi kalemini oluşturuyor. Suni yem yerine otlakta bedavaya diyelim e, yetişen otlarla büyüyen e, hayvanlar tabii ki e, maliyetleri de inanılmaz ölçüde etkileyecektir. Türkiye gibi etin kilosunun 50-60 lira olduğu bir ülkede de bu oldukça e, önemli bir ...düşünülmesi gereken önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor. Evet bu programı Ömer Bey olmadan yaptığımız için aslında bu kadar rahat bundan bahsedebiliyoruz. Çünkü açık radyo gibi veganlığı anlatan bir yerde etten bahsediyoruz. Ama bu kayda değer bir çalışma özellikle tabii daha çok incelememiz gerekiyor bilimsel olarak doğruluğunu birazcık daha uzun sürelerde gözlemlememiz gerekiyor ama elimizde olan hani rakamlar ve matematik hesaplamaları var ki gerçekten iklim değişikliğini durdurabileceklerini iddia ediyor Andulmeraları bu yaptıkları işlerle bu anlamda ilginç bir çalışma ki politika raporunda görmemiz mümkün belki kısaca yine gündemde olan bir konu olduğu için söyleyebiliriz. Ee, engellerden bir tanesi bu e, toprak kullanımında yeni büyükşehir yasası olduğunu söylemiştik. Bu bana oldukça ilginç geldi çünkü bu yeni büyükşehir ile birlikte aslında e, köy dediğimiz yerler mahalle oluyor ve e, mahallelerde hayvan yetiştirmek, e, çiftçilik ve e, tarım kullanılıyor. E, Do yasak e, şu anda uygulanmıyor özellikle Bursa'ya gittiğimizde görmüştük Bursa'da Nilüfer Belediyesi sınırlar içerisinde kalan e, bir köy mahalle statüsüne getirilmiş ama o köyde hala aktif olarak insanlar hayvancılık yapıyorlar yani yollarda tavuklar geziyor ama bir mahallede bunun olmaması gerekiyor. Orada söylediğimiz zaman e, henüz bir uygulamasını getirmediklerini ama zaman içerisinde mutlaka denetleyeceklerini söylemişlerdi bu da toprak kullanımı konusunda bir engel olacaktır evet evet yani Türkiye'deki karşılaştığımız temel sorunlardan bir tanesi hani belirli sayıklarla bir takım politikalar belirleniyor ama bunun ötesi berisi pek düşünülmüyor büyükşehir yasası da hani bir takım açılardan düşündüğünüzde gerekli olabilir ama hani bunun işte hayvancılığa etkisi ne olacak tarıma etkisi ne olacak bütün bunların da değerlendirilmesi gerekiyordu Maalesef e, oldukça olumsuz bir e, tabloyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum ben. Umarım bu yanlıştan kısa bir zamanda dönülür. Evet belki e, yani yaptırma olmaması hali devam eder bazı konularda olduğu gibi. E, Vaktimiz de daralıyor. Bu e, yine toprak kullanımı konusunda 80. maddeyle ilgili ki maddeler e, değişti. E, Ninde bir engel olacağından bahsettik politika raporunda. Ee, bu e, doğa alanlarının aslında kullanıma açılması ve ÇED gerekliliğini kaldıran e, pek çok durumun ortaya çıkması bu yeni e, madde ile birlikte. E, bunun da ne kadar uygulanacağını e, muhtemelen uygulanacak ama e, gözlemleyeceğiz sanırım önümüzdeki günlerde. Evet yani Türkiye'de şöyle bir resimle karşı karşıyayız işte bir taraftan bakıyorsunuz. E Tarım ve Ormancılık Bakanlığı diyelim kamu spotlarıyla tarım arazilerini koruyalım diye kamu spotu yayınlıyor. Ama öte taraftan işte Enerji Bakanlığı'nın uygulamalarına bakıyorsunuz zeytinlikleri kesip termik santral yapıyor. Şimdi bu bir koordinasyonsuzluk olduğunu gösteriyor. Enerji tarafı da bu. Daha bütüncül yaklaşmamız gerekiyor bu konulara. Ekonomi politikalarını belirlerken e, salt ekonomik kaygılarla değil e, bunun toplumsal etkilerinin de olacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ekolojik etkilerinin de olacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve bu politikaları onlara göre e, adapte etmemiz gerekiyor, revize etmemiz gerekiyor. Evet belki çok yani bu yine kendi aramızda danışma kuruluyla da yaptığımız tartışmalardan bir tanesiydi. Bu özellikle bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluktan dolayı belki Türkiye'de bir iklim bakanlığının olması ve enerji gibi konuların aslında bu bakanlıktan geçmesi gibi... ...şu an Türkiye şartlarında oldukça ütopik görülebilecek bir e, politika önerisi de sunabiliriz e, diye konuşmuştuk. Bu o. evet yani bu zaten... E... Böyle bir kurul var. iklim üst kurulu ya da farklı bir isimde böyle bir kurul var. Fakat işlevi yok. Bunun biraz ete kemiğe büründürülmesi gerekiyor. Yani bir bakanlığının yaptığının diğer bakanlık tarafından silinmemesi için bir eşgüdüm, bir koordinasyon gerekiyor. Bunu da ortaya koyacak. işte yapılanmalar organizasyonel yapılanmalara ihtiyacımız var. Çünkü bu durum ciddi. İklim değişikliği hayatımızı çok farklı boyutlarda etkileyecek, etkilemeye devam edecek ve bizim ona uyum sağlamamız gerekiyor. Onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için de koordinasyon şart. Evet, çok teşekkürler. Bugün teşekkür konum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Aşıcı'ydı ve Yeşillikli Yeşil, Yeşil Ekonomi Projesi'ni konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.